Bu derste Derrida'nın felsefesinin güzergahı, dekonstriksiyon, dekonstriksiyon etik ve siyaset başlıkları ele alınacaktır. Derrida 15 Temmuz 1930'da orta sınıf bir Yahudi ailenin çocuğu olarak Cezayir'in Elbiyar kentinde doğdu. Derrida'nın çocukluğu ve ilk gençliği Elbiyar'da geçer. Birçok üniversitede ders vermiş ancak 1970'ten itibaren Yale Üniversitesi'nde düzenli bir biçimde ders veren Derrida, 1986'da Kaliforniya Üniversitesi'nde ders vermeye sürdürmüştür. İngilizce konuşulan dünyada Derrida'nın felsefesi bazen de düşmanlıkla karşılanmıştır. Bu durum 1992'de Cambridge Üniversitesi'nin Derrida'ya Fahri'yi doktora vermek istemesiyle gün yüzüne çıkmıştır. Cambridge'den ve başka üniversitelerden 19 filozof bu ödüle The Times'ta Derrida'yı şarlatanlıkla suçlayan bir metni imzalamak suretiyle itiraz etmişlerdir. Derrida 2004 yılında pankreas kanserinden ölmüştür. Derrida 20. yüzyılın en etkili filozoflarından biridir. Eserleri dil, felsefe, estetik, resim, edebiyat, iletişim, etik ve politika hakkındaki fikirlerimizi etkilemiş, değiştirmiştir. Derrida ilk eserlerini 1953-1954'te Jean-Hippolyte'nin yönetiminde yazdığı yüksek lisans tezi Husserl'in felsefesinde oluşum probleminden başlayarak bir Husserl yorumlusu olarak vermiştir. Felsefi çevrelerde etki yaratan ilk eseri Husserl'in Geometrinin Kökeni adlı çalışmasına yazdığı Geometrinin Kökeni'ne giriştir. 1967 yılında henüz 37 yaşındayken Berida yazı ve fark, ses ve fenomen ve grammatolojiye dair başlıklarını taşıyan 3 eser yayınlamıştır. Bu üç eserin ortak noktası dekonstrüksiyon adı verilen bir felsefi stratejiyi felsefe yapma tarzını ilan etmeleridir. 1993 tarihli Marx'ın Hayaletleri Derrida'nın Marx'la felsefi ilişkisini göz önüne sever. Bu eserde Derrida, Marx'ın söyleminde metafiziğin ötesinde giden ögeler bulunduğunu göstermeye çalışır. Derrida'nın dekonstrüksiyonu siyaset ve etik bağlamlarda tartıştığı son dönem düşüncesinin Levinas etkisi taşıdığına işaret eden yorumcular vardır. Bu Yahudi düşüncenin Derida üzerindeki etkisi olarak da görülebilir. Derida'nın neden dekonstrüksiyon gibi bir stratejiyle ortaya çıktığını anlamak için onun ile ilişkisini dikkate almak gerekir. Heidegger'in varlık tarihine ilişkin saptamaları, 1930'larda metafiziğin kapanışına vurgu yapması, metafiziği destrüksiyona tabi tutma gereğinden söz etmesi, Düşüncenin böylece metafizik varsayımlardan serbest kalabileceği yeni bir çağ girebileceğimiz umudunu taşıması, Derrida'nın dekonstrüksiyonu icadına ilham kaynağı olmuştur. Dekonstrüksiyon, metafiziğin gizli varsayımlarını açık hale getirir ve sorgular. Bunu yaparken bu varsayımların denetlemeye ve durdurmaya çalıştığı anlam, üreten hareketin ta kendisini işaret eder. Söz konusu hareket dinamiktir. Eneksel olmadığı gibi diyalektik de değildir. Derida bu hareketi farkların bir oyunu olarak düşünür. Ona diferans adını verir. Derida'ya göre metafizik varlığı mevcudiyet olarak anlar. Metafizik argümantasyonlar ve kurgular nihayetinde bir mevcudiyet tecrübesine veya iddiasına dayanır. Derida'nın mevcudiyet metafizi ifadesini kullanışı Haydeker'in batı metafiziğine belli bir varlık yorumunun hakim olduğu saptamasıyla ilişkilendirilebilir. Dekonstrüksiyon 1970'lerde yazılan metinlerde nasıl belirginleşir? Derrida hem konumlarda hem de dağılımda metafizik sistemi, felsefi karşılıkların hiyerarşik ve agonistik alanı olarak yorumlar. Diferans yapısının ortaya çıkmasıyla birlikte, Fenomenolojinin dili yıkılmaya başlar. Fenomenolojik redüksiyon, aşkın bilinç, konstitüsyon gibi temel kavramlar dekonstitüyona tabi hale gelir. Böylece fenomenoloji bir postfenomenolojiye döner. 1980'lerde Derrida, siyaset felsefesi alanında önemli bir makale yazmıştır: Bağımsızlık bildirgeleri. Amerikan bağımsızlık bildirgesi, bir halkın kendisini temsilcilerinin temsilcisi yoluyla bütün insanlık adına bağımsız ilan etmesi olayıdır. Derrida, bu yazıda siyasete genel çerçevesini çizen, hukukun dayandığı temelin, kurucu bir edimin performansından başka bir şey olmadığını ileri sürer. Derrida'nın yapısalcılık ve fenomenoloji okumaları bağlamında icat ettiği diferans kavramı, siyaset felsefesi alanına aktarıldığında ortaya çıkan sorunlar, tüm normların bu harekete bağlı olarak var olabildiklerini ima eden metnin dışı yoktur ifadesi yasaya indirgenemeyen bu adalet fikriyle nasıl bağdaşır? Bu adalet fikri performatifler kuramıyla nasıl ilişkilidir? Austin'in performatifler kuramına göre bir performatifin ...başarılı olması için onun önceden verili olan uzlaşımlara göre gerçekleşmiş olması gerekir. Halbuki Deridan'ın adalet fikriyle açmaz içinde bir ilişki kurarak verildiğinden söz ettiği karar... ...verili uzlaşımların ötesinde bir geçerlilik iddiasında bulunur. Yasa adaletsiz olmayacağı gibi adalet de yasasız olmaz. İşte bu indirgenemez bir ilişkidir. Derrida, siyasetin imkanını klasik siyaset felsefesi geleneğine uygun bir biçimde yasanın varlığıyla ilişkilendirir. Ancak adaletin yasaya indirgenemeyeceğini söyleyerek siyasal olanı genişletir. Siyasal olanın esası böylece temelsiz temeli sorgulama haline gelebilecektir. İşte bu bağlamda Derrida, dekonstrüksiyonu adalet fikri ile yasa arasında bir düşünüm, ...yeni olanaklar arayan bir performans olarak konumlandırır. Siyaset felsefesi açısından önemli bir adım 1993 tarihli Marx'ın Hayaletleridir. Bu eserde Derrida, Marx'ın söyleminin diferans felsefesiyle bağdaştığını gösterir. Derrida'ya göre Marx'ın düşüncesi de yazısı da mevcudiyet-yokluk karşıtlığının ötesindeki bir diferans mantığına göre örgütlenmiştir. 1990'lardan itibaren ise daha çok tarihsel, toplumsal siyasal yaşamı kurgulayan egemenlik fantezilerine dikkat çeker.